نحمده ونستعينه ونحكى رسوله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يبله فلا هادئنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحكه لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله derem bu sohbet sanaana kadar yapılan sohbetlerle alakalı bir jeler veyahut yapılan sohbetleri bazı kareler içine almak niteliği taşıdık. Daha önce yapılan bir sohbet ama ana hatlarıyla zikredildiği için teferruatına ait bilgilendirme parça parça olmuştur. Yaptıkça bu parça buraya ait diye arkadaşları yönlendirelim. O sohbetin içini doldurma çalışıyoruz. Bu sohbetin adı kimlik sohbeti. Kimlik eş anlamlı günden beri yapılan bazı sohbetlerin karşılığı dedi. Mesela şahsiye kimliğin karşılığı olarak kullanılır. Ama kimlik derken fıtri baza daha çok dayanan insanın normal yaşantısı içerisinde baktığında gördüğü dinlediğinde işittiği dikkatini yoğunlaştırdığında anladığı şekilde olur. Sazen deriz, insan bakar ama görüyor mu? Dinliyor ama işitiyor mu? Bakar, görüyor ama yüzde görmesi gereken görüş dağısı içerisinde ne kadar nesne duruyor? Bu nesne en ince teferruatına kadar ayrıntılarını yakalayabiliyor mu? Önce bu kimliklerin başlık olarak tespiti her insanın yaratıldığı andan itibaren bir insan kimliği vardır. İnsan denilince farkındaysanız ayrım yapmadık. insan dedik İnsan. Adem'in neslinden gelen kadın erkek herkesi içerir. Sişiyor önce bu kimliği tanıma zorundadır. İnsan kimliği. bunun fıtrata baz olarak sunduğumuz sohbetin temelinde bulursunuz. Allah-u ve Celle'nin Adem'i yarattıktan sonra delinden çıkardığı nefli diyor. Kadın erkek ayırıyor mu? Hayır. İşte bu insan kimliğidir. Bu kimlik tanınmalıdır. İkinci merhalede bir erkek ve kadın kimliği vardır. İşte kimlik değil, Bir insan kimliği. Hemen onun altında bir kadın ve erkek kimliği vardır. İnsan olarak müstelektirler ama kadın da erkek olarak ayrıdırlar. Kimliklerindeki bazı başlıklar aynıdır. İsim olarak aynıdır ama müsemme olarak çok farklıdır. Aynı başlığın müsemması olarak yüzde otuz devam eder. Yüzde otuzundan sonra birinde değişebilir. O sohbetlere baktığınızda göreceksiniz. Mesela şefkat deriz. Kadının kimliğinde de şefkat diye bir madde vardır, erkeğin kimliğinde de. Ama, ama kadının kimliğindeki şefkat isman ikisayen olmasına rağmen kadındaki daha farklıdır. Yani erkeğinkini bastırır. Bu gibi kimlikler. İsman aynen vardır. Belki yüzde otuz aynı süreçte Ama yüzde otuzdan sonra kadında daha farklıdır. Erkekte de vardır daha az. Erkekteki şefkat yüzde otuz fedakardır, kadındaki yüzde doksandır. Çünkü fedakarlık da bu şefkat neticesi eyleme dökülen bir iştir. Akabinde erkek ve kadın hemen inanan bir erkek kadın kimliğe gelir akabinde sahip olduğu kadın kimliğinin akabinde inanan bir kadın kimliği, erkeğin ise inanan bir erkek kimliği olur. Bir kadın kimliğiyle inanan kadın kimliği aslında ki farklar yine Kur'an sünnete göre tespit edilir. Ama inanan bir kadınla, inanan bir inan, yani bir kadın kimliğiyle inanan İnan, ina, inanan bir kadın kimliği arasındaki fark nedir? Çok. Belki genelleme olarak çok biliriz ama nispetle özgü nispetler çıkar. Özgü nispetler çıkar. Şöyle diyelim, inanan bir, bir erkek kimliği, kadın kimliğini korsunuz. İsimler müştirektir, müsemmade farklılıklar vardır dedim Bazen isim de aynı, isennası da aynı, içini dolduran ama bir yerde bundaki daha değerlidir. İsim aynı, varlığı birer santimetre, yani bir santimetre kare tipinde bir karedir. Aynıdır, yani kapladığı yer olarak da aynıdır ama bir de daha değerlidir. Bu kadın da daha değerlidir. Hukuk aynı görmesine rağmen İslam hukukunu kastediyorum. Farklıdır bunlar. Bunu İslam'ın sürece taşıdığında da daha da farklılaşır. Bu değerler. Diyelim ki bir insanın inanan bir birisini cidden dinine bağlı birisinin çocuklarıyla da İslam'ı yaşayan birisinin bir oğlu var bir kızı var. İslam hukukunun dışına çıktığı noktada o haktan bir erkeğe ne kadar zarar verir kadına ne kadar. Hukukta aynı adı kullanır, diyelim ki bir zanik. Birisinin adı zani, birisinin adı zaniyedir. Erkek zanik, kadın zanik. İsim aynı, aynısı çünkü, fiil aynı. Ceza da aynı, bekarlarsa sopalamaz ev rezmet edilirler beken sopalarını denettirir bir sene söyle da aynı su çayını ve ceza da aynı ama insandaki bıraktığı tesir farklı söyleebilir bir insanın oğlu bir kızla görürse geçse ettiktir dersin Kız aynısını yapsak kızdır der misin Neden? Burada ya bir hukuksuzluk var ya da bunun kadındaki değeri daha farklı. Hangi yoldan el alırsanız alın ikisi de azıdır. Neden? O denli bir sütün erkekte bıraktığı tesire az. Ama kadındaki bıraktığı daha kötüdür. Ama ne yazık ki ondaki değeri erkeğe nispeten çok olmasına rağmen en çok da bu mevzuda hukuksuzluğa uğrayan yine kadındır. Kadın şöyle diyebilir. Neden erkekte de aynı tesir yok? Hukuksuzluk gününü alacağız. Yani biraz argo kullanmayın. Argo değil bu de toplum öyle diyor, alışık olmadığı Hı. için. Yani kadın bu işi yapsa orospu diyebiliyorsun. Değil mi? Evet. Bizim hukukumuzdan. Bunlar da sanatkar derler. Satma <gülüyor> gerek. İsim vermeden. Ama neden <gülüyor> erkeğin orospusu yok? O da orospu. Öyle bir tekstöy var. Eğer cinayi, işte? cinayi zani, zaniye diye isimlendiriyorsa işte ikisinin de adı aynı. Neden bu denilir? Burada hukuksuzluk yatırıyor. Kadın kendisinin önemsendiği noktayı tüm şekilde alırsa atıyor <gülüyor> ama görüş sarklı. Halbuki bu kadının değeri. Değil mi? Mesela Allah Resulü bir hadis-i şerifte benden sonra size bıraktığın en şerli fitne kadınlardır diyor. herkes bu sözün şey hakkında kadınların küçüm kendinini değil mi ama katiyetle kadınları küçümseme diye bir ifade yok orada dikkat katiyetle kadınların küçümseme diye bir ifade yok burada ama en şerli fitne en şerli bir imtihan birü Bu ki fitne intan, ne eşe tanam Neden? Allah Allahu azze ve celle erkekleri bu yönüyle kadınlarla demiştir. Demiyoruz. Kadınları malzeme olarak kullanıyoruz. Neden? Menfi yönünden alalım. Allahu azze ve celle şeytan için, şeytan hilesinden bahsederken inne kaydes şeytani kame da'ifah şeytanın hilesi çok sayıl o kadar korkarusti şeytandan ama onun ihlesi sayıl karşı durmak kolay anlamında korunmak kolay anlamında ondan şeytanın hilesi kütür ama kadına gelince inne kayde kunna azina Kötese sizin bileniz daha büyük katın Neden? Neden? O zaman az önceki sözdeki anlam doğru mu? Değil. Kadındaki görülen bazı suçların izi erkeğe nispeten daha farklıdır. Bence kadınlar tükimseldiğini düşüneceği yerde makamlarla kadrini idrak etmeleri görebilir. Makamlarının kadrini. Hukuk iddiası değil, hak iddiası değil. Kendilerine biçilen böyle razı olmaları arzışlıktır. Ona verdiği görev razıydır. Bu kimliklerin farklılığını anlatmak için Allah Resulü'nden gelen bir adil şeriften biraz yukarı doğru çıkacağız. İnanan bir kadın kimliği, inanan bir erkek kimliği, inanan bir eş kadın kimliği, inanan bir eş koca kimliği diyor kar. İna, i̇nanan bir kadın insandan sonra, şey, bir kadın kimliği, inanan bir kadın kimliği, inanan bir eş kadın kimliği. İnanan erkek kimliği, sıra erkek kimliği, inanan erkek kimliği, inanan bir koca kimliği. Arkasından hemen inanan bir ana kimliği, inanan bir baba kimliği. Evet, bir sürü demir. Çok az aslında. Fakat bu başlıkları defterinizin bir kenarına not edeceksiniz. Evet. Derslerdeki alakayatları zikredildi mi kısımlara? Bunu bunun altına koyun denilecek sadece size. Her ana kadındır. Ama Allah Resulü cenneti kadınların değil, anaların ayakları altına koyuyor. Cennet anaların ayakları altında koyuyor. Her kadın ana, her ana kadın ama neden kadın demiyordu ana diyorsun? Değil, değil mi? Neden? Ha, en azından şunu anlıyor size anlatılmasa bile Demek ki bir farklılık var ki bu böyle. En azından bunu söyleyebilirsek soru işaretlerini kurdun mu? Buradaki maksat murat nedir? Ve buradaki örneklikler bir ana beğendiğinde. Düşünün Süleyman Aleyhisselam'a ya da Davut Aleyhisselam olayında Müslüm'deki hikredilen bir hadis-i şerifte İki kadın geliyor, aynı çocuğun anası olduğunu söylüyorlar. Anası olduğunu söylüyorlar. Tabii, hüküm <gülüyor> veremiyor Davut. Kimin, hangisinin çocuğu olduğunu, bu ortam gibi denayı teşkideye bir imkan da yok. Tamam buldum diyor. Tek çare bu çocuğu ikiye vereceğim, yarıya da vereceğim. Adil davranacak ya. Hemen, ana vazgeçtindir. Çocuk demin de ve çocuğun anasının o olduğunu öğrenip hemen çocuğu ona veriyor. Çünkü çocuğu öldürmektense kaybetmek, yani çocuğun yaşaması daha hayırlı, vazgeçebiliyor. Biraz geri gidin şimdi, bir eş düşünün kadın. Zikredilen nitelikleri iyi anlamak için müspet cetvelinde Menfi cebdilerindeki hükredilenleri karşılaştırmalısınız. Kadınların şerri büyüktür diyor. Bunu menfi kısımda. Ve ortada alın. Nereye ne kadar meylediyorsa. Ayette diyor ki şimdi. Eşleriniz ve çocuklarınız dünya hayatının ziynetidir diyor sizin için. Başka bir yerde de fitne diyor. Şimdi bunun birini anlamak isterseniz özetini de yanına koyup ikisini anlamak çalışacaksınız. Birini anlamaya gayret ederseniz birini anlamaya sizi iten bir olgu varsa diyelim ki birisi eşinden, hanımından çok çeker. Bu duygular onu kadın hakkında menfi dediğiniz rivayetlere daha çok eğilim göstertirir. Doğru mu? Evet. Bu adil olmaz. Biz tek tarafı anlamaz zorlayan, Musul'larda olsa en azından ortaya koyup adil davranabilicek. Düşünün, Hatice gibi bir kadın, radıyallahu anhâ, Allah'ından razı olsun. Nebi nam dedi, Muhammed aleyhissalatu vesselam. Vallahi nasip Onu çalıştırırsanız ben rahatsız olurum. Nebi kendi çalışıyor, odadan rahatsız olurum. <gülüyor> <gülüyor> nebi Namzedi, en son Nebi, Nebilerin en eftalı, değil mi? Ya. Birisine, İyi. yani vahiy geldiğinde Cibril'in gelişiyle biliyorsunuz korkarak nektir Hemen üstünü örtün dersin. Hatice radıyallahu anh bir şeyler olduğunu anlar. Hemen onun isteğini yerine getirir. Ne oldu? Sorun <gülüyor> ne? Böyle böyle oldu diyor. Ayşe olayın ne olduğunu anlamıyor. Hatice olayın ne olduğunu anlamıyor. Anlama da çalışmıyor. Farkındaysanız rivayette bakın. Hemen başka bir şeyle ele alıyor. Sana kötü bir şey olmaz. Çünkü sen fakirleri koruyan, yetimleri himaye eden birisisin. Sana zarar gelmez. Ne yapıyor? Aişe, Asat-ı Keradiyallahu anh'la konuyu yakalıyor. Sakinleştirecek bir alıyor Hemen sebebi de söylüyor. Sen fakirleri koruyan, yetimleri himaye eden birisisin. Kendi sözü başkanlısı olarak yeterli Ama yetmediğini biliyor. Hemen alıp amcasının oğlu varakların yenmediği diyor. Doğru mu? Neden? Varaka, Tevrat'ı da İncil'i de okuyan birisi. Ha, yani Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem daha iyi bir şeyler anlatabileceğini düşünür. Ama o kadar zeki bir kadın ki bu sorunun vahiy ile alakalı olduğunu düşünür ki, Baraka'ya götürür. Bunu da en iyi bilen ne olduğunu düşünür. Zaten Baraka'ya gittiğinde konuşulan mevzuyu da hatırlarsınız. Nasıl oldu? Böyle o namus diyor. Cidillik hastalık Allah'ın insanlardan vesul olarak se vesul olarak seçtiklerine yolladığı elçisidir diyor kavmin seni attığında kendi olsaydım sana yardım ederdim diyor. Kavmin de ne yapacak mı? Her nebinin başına gelen budur diyor. Hatice'nin tavrı, nebi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam nebin amca bir tavrı hatice seyahat eden bir kadın aha bir kadın kimli, inanan bir kadın kimliği ve inanan bir eş kadın kimliği inanan bir eş kadın kimliği O kadın öyle bir kadın ki, kimliğe bakın. muhammed mi Hatice'yi istedi, Hatice Muhammed istedi. <gülüyor> Hatice'yi istedi. Aha bir kadın kimliği. Hangi akıllı kadın bunu yapabilir zamanında? Ardur, utanmaktır. Vay derler beberler. <gülüyor> Hatta Enes'in kızı Rabia. Enes bu olayı anlatırken tarihte arkasından dersi dinleyerek, bu bir hadis-i şerif var. Kadının birisi gelip Allah Resulü'ne kendisini hidayet etmek ister. Bunlarla mı? Mühirsiz <gülüyor> eş olmak ister. Mühir talep etmeden. Allah Resulü bakıyor. İhtiyaç bulmuyorum diyor. Ondan sonra birisi ben evlenebilirim deyip onu halletiyor. Önemli değil Bunu anlatırken Enes Rabia diyor ki ne hayalsiz bir kadın ne kızarak dönüyor diyor ki senin de senin gibileri bir çoğundan daha hayalıyordu Öyle akıllı bir kadın ki Resul tamam eş olarak seçtim deseydi ne olurdu bilir misiniz? Hazretli ha, yani olurdu. Bunun peşinde koşar. Hatice böyle bir kadın. muhammed o yüz istiyor. Muhammed gibi dürüst, ahlaklı, emin, hem de 25 yaşında bir deli delikanlı. Muhammed Fatice'yi istemiyor. Fatice Muhammed istiyor. Bu bir kadın kimliğini yani merhalelerinde düşünebilirsiniz. Ondan sonra inanan bir ana dedi. İnanan bir baba kimliği. Bunu Avrupa'ya dayalı, Avrupa istimaiyat bilgilerine dayalı, Avrupa Sosolojisi'ne Avrupa Sosolojisi'ne Veyahut Avrupa pedagojide bin. Terbiye ilmi üzerine dayalı kitaplara baktığınızda dandik dandik isimler ve sertleştirmeler. Ailede bir baba nasıl olmalı? Dandik bir ne demeli? İfade biçimi bile kendisini anlattı dandik sanırım. <gülüyor> Bunu anlattı. Ya, dandik. Ha. Dandik. Ha. Dandik. Ha. Şimdi buradan Biz ta fıtri kimliği bilmeden bir baba kimliğini, inanan baba kimliğini anlamamız zor. Ama bazı kimlikleri tenkit eden toplumlar içi olaylar, vakalar vardır. Ekseriyetle menfi olarak bilgene gelmiş bu, müşvet olarak değil. Anlatabildim mi? Biz ikisini de alma zorundayız. Çünkü hayrı çok olan bir şeyin şerri de çoktur. Hani kadından daha şerri bir sıkma bırakmadım derken hemen şöyle muhakemet mi diyoruz? Bunun şerri büyükse hayrı da büyü. doğru mu? Yani şerri büyükse bunu hayrı da büyüktür. <gülüyor> Neden büyük? İçtimai yapıyla mı bakalım? Geçmişteki, Kur'an'da zikri geçen, öyle diyelim. Veyahut, inanan topluluklar içerisinde, kadının konumunu seçelim. Bizde, başlangıçta, zamanımıza kadar süreç içindeki geçen konumu, toplumu oluşturan iki unsur vardır. Ana ve babadır. Bunların meyvesi çocuktur. İshad edilme çocukluktadır. İshad eden ana babadır. Ana baba da çocukluğunda ihsad edildiği için ihsad etme rolünü yürütür. Ama orada mazlum çocuktur. Aslında onlar da çocukken mazlumdu. Ama bu öyle bir mazlumiyet ki belli bir kesim özür kabul etmez. Buna hamlediniz mi? Yani masum denildiğinde biz masum işimiz, değil mi? Çocuk. Ha. Zalim dedik mi? Nedir? Masum değildir, suçludur. Burada dengeyi kabul ett kaybettiniz mi? Yakalayamadınız mı? 21. asıl dedikleri medeniyetin her türlü şaşasıyla ezilen toplumda direkt bir şeye girin az önce zannedersem Fezdullah oyununu yakaladı peşin hükümlü dediğimiz bazı şeyler düşünmeden gündeme gelen şeylerdir bir katili kısaf etmeliyiz deseniz Olur mu canım 21.sır'da adam mı kısat ediyor, kafası kesilir derler. Hemen gözler, kanaatler, nereye bakıyor? <gülüyor> Katilin taraftarı olmaya. hiçbir kimse mazlumun yanında dikilmez bak o zaman. Sanki öldürülen bir köpe yabildi. Olur mu canım diyor 21.sır'da kısat mı olabiliyor? <gülüyor> katilin yanında dikiliyor, ona taraftar oluyor. Mazlumun yanında duruldu. Halbuki İslam hukuku davanın mazlumun yanındadır. Ha, mazlumun da tarifini yapmış. Mazlumun kimliği ne? Kadiyette bakılmaz, bakılır mı? Şü'estasarla zalimin kimliğine bakılması önce. Önce mazlumun da kimliğine bakılması. Neden? Zalim baban olabilir. Değil mi? Evet. Mazlum ta yabancı birisi de olabilir. Değil mi? Evet. Aynı anda mazlum baban olabilir, zalim de başkası olabilir. Burada neden? Birincisinde zalim olan babanı kayırma, cezaya kisletme, baban mazlum, başkası zalimse, Haddinden fazla ceza veririz diye karda. Bazen deriz de bu yapılan bize yapılsa insanlara biz bir bağda gider bu hal. Ondan uğraştın. Ha. Peşin hükümdülük bu yönlü başlarak geliyor. Biz mazlumun yanında durup kısas olmalı deriz. Neden? Daha sonraki cinayetleri önlemek için. Hem susluyu cezalandırmak Hem bu işlerin bir daha olmaması için kundene gelir. Ve bu şekilde Allah'ın koyduğu hükümlere ki adı da güzel zaten, ifade biçimi de güzel. وَلَكُمْ جُلْ قِسَاسِ حَيَاتُ يَا اُبُلْ اَلَّا Ey akıl sahipleri siz kısas, sizin, sizin için kısasta hayat vardır diyor. Onların canilik dediği bir şeyde ne varmış bizim için? Hayattır. Binlerce insanın hayatını korumak vardır. Binlerce insanın hakkını almak vardır. İnsanlar haklarının alındığını düşünseler İslam sisteminin yapması gerektiği birisi terkler yapmaz. Bir sürü kargaşalar sayabilirsiniz. Mesela İtalya'da mafyanın nasıl doğduğuna dair bir yaz okudunuz mu? Adalet sistemini zalimlere ceza vermiyor şimdiden Herkes kendisi bu sefer hakkını almak kaldı. İslam hukuku iki tarafa da fırsat vermeden yaklaşır. O zaman kimlikleri bir sıralayacaksınız ondan sonra bu kimlikleri başlıkları bulacaksınız dedim. Bunu anladınız mı? Başlıkla müsemmayı birbirine karıştırmayın bazılarının müsemmaları anlaşılsın diye. Bir insanı tanımak istediğimizde o insanın fıtratını tanımakla başlarsınır. Bunu anlatabildim mi? Bir insanın fıtratını tanımakla. Ben olsam İslam hukukunda çocuk terbiyesi nasıldır diye birdenbire ona girmem. Neden? Bizde bu denli başlangıçlar. Bu denli girişler, bu denli sorular tek soru, tek cevap tipinden altı düşürülmeden verilen sorulan soru cevaplardı İsim olarak mutabıkları Birbiriyle uyumluluk sağlarlar. Ama altının boşluğuna sebep bir sürü tehlikeleri olur Bunu mesela şurada örnek veriyorum ben. Birisi geliyor, hocam diyor ki iç geçen dinden çıkarmıyor. Böyle bir soru olur mu? Olur. Cevap ne? Hayır. Cevap da doğru mu? Yok. Doğru. Ama hakikatine bakarsanız soru da dayanmış, cevap dayanmış. İkisi de doğru. Böyle bir soru hakkı var. Yani içki içmek gibi bir günah, bu günah dinden çıkarır mı? Cevabı çıkarmaz, bu da doğru. Ebu Zevna birisine geldi dedi. Ama hakikatte neden yanlış? O içki içen kişi, içki içen dinden çıkar mı diye sorduğunda sen hayır dediğinde ooooh diyor. İçki içen dinden çıkmazmış diyor bir rahat diyor. Ha, al, aslında o insan namaz olmuyor, oruç tutmuyor, içkin soruyor. O soru sormak kimin aslında? Namaz, namaz halde, tuttuğu halde, oruç halde, tevhidde imanda sorunu olmayı, olmadığı şekilde içen birisi sorarsa o zaman soru hakikatte de doğru cevap da hakikatte de doğru olur aynen az şey şeye geri döndüğümüzde çocuk eğitimi nasıl olmalı derken herhalde yine Fezdullah kardeşleri de çocuk psikolojisini tanımak gerekir bu psikoloji kelimesini atalım da çocuğun topraklarını tanımak gerekir Lazım. Çocuk psikolojisini bırakacaksınız Çocuğun fıtratını tanımak Çocuğun fıtratı derken İnsanın fıtratıdır bu Hepsinin aslı Fakat isim değiştirmeyeceksin Neden? İsim değiştirdiğinde e, İsim ve müsemna arasındaki Bağ kokuyor Mesela Çocuk psikolojisini tanımak gerekir derken demin ki derste de verdiğim gibi bir ifadede çocuğu tanımak gerekir. Önce fıtratını anan. Çocuğu tanımak dersin, fıtratını tanımak dersin, arada bir bağ var mı? Hiç yok. Mu? Ama aslında çocuğu tanımak dersen hepsinin içine e, e, çocuğun fıtratını tanımak gerekir. Bilmek, insanın fıtratını bilmek gerekir dediğinde Sen insan olarak bir sinliği var dedik ya bu kimliğin içine, yani bu başlığın içine, tekrar başlıklar atacaksınız. İnsan kimliği diyorsunuz, Adem'in nesinden gelen, başlıyorsunuz. Bir, insanda en, en önemli, insanın mükellef kılan, yani, o başlığın, o ismin, birden, çoğa kadar, bir değer birimleri var. Bakın, Aine anda, insani insan yapan değer, insani mütellet yapan değer, doğru mu? Bu kimlikteki ilk şey akıldır. Aklın varlığını, yani her insanda akıl olduğunu herkes bilir ama, aklette ne ile olur? Kur'an'a baktığımda kalp ile olur. Olehim kuluhun lai Onların kalpleri var ama akletmiyorlar. Tedebur, tedebur bak kalplendir. Bu akıl ne gibi bir şey? Ne? Var, mükellef kılıyor. Bu sefer akıl koyacaksın kimliğe bir o başlığın altına, ilk A, B'yi aklı Birçok insan bununla doğruyu bulur. Bununla sapıtıyor. Bununla isyan ediyor. Halbuki bu hayır merkezidir. Belki bunun cezet Genel ifadeyi ele aldığımızda fujuraha isyanını ve şerri iyi ve kötüyle ilham etmiştir onun ilham kılmıştır derken her nitelikte şunu anlamalıyız dikkat edin akıl üstü de öyle bir çizgide ki Bu tarafta... her tarafa kayabilir şimdi ikisi de ona verilmiş yani ince bir çizgin üzerinde ince bir ipin üzerinde diyebilirsiniz bunu tanımak gerekiyor hemen arkasından tutunuz Aklın yanındaki en güzel değer, <gülüyor> asli olanların sevgi dediğimiz bir değer var. Her insanda var mı bu? İnsan kimliği derken dikkat edin. Her insanda, hem işmen, hem de insanlığa olarak aynı iş gerekliği taşıyan değerler. Doğru mu? Sevgi vardır. Bununla beraber birçoğu var. Ama, Akıl dediğinde, sevgiyi zikredince, görme dediğimiz bir duygu var insanda, doğru mu? İşitme dediğimiz bir hasketler, duygular, bunun yanında bir de konuşma dediğimiz duygu var. Akıl, görme, işitme ve konuşma dediğimiz, bunların her birisi bir değer. Biz herkesi farklı ırk, cenkte ve dillerde öğretmek Yani farklı dillerde. Müsemmadaki farklılık doğru ama azken bir lisan kabiliyeti her insanda aynıdır. Şimdi Kur'an'ı söyledi okuyun. Bu başlıkları attıktan sonra bunları kelime olarak tutuyorsunuz. Akıl diyorsunuz. Kur'an'da nerede akıl kelimesi geçmiş? O kelimeyle beraber bir kelime zikredilmiş. Bunlara yoğunlaşın. Türkçe de okusanız hiç önemli değil. Anlatabildim mi? Hı. Bazen şey olabiliyor, akletmeyi düşünmekle eş anlamda, tedavirle eş anlamda kullandıysa, orada Arapçaya bakın, o kelime aslı hangisi onu yakalayın. Sonra akılla beraber zikredilen kelimelere bakın. Ürümüne bu saymış olduğun başlıkları hep beraber göreceksiniz. Onların gözleri var görmezler, kulakları var duymazlar, kalpleri var anlamazlar. Bu ayet nerede misiniz? Bakarak. Nerede? O tarafta 8 milyar. Aa. Harf araba. Hem Ve min bani a'jana evet. min zuhurihim biriyatan. <gülüyor> Onun ta altında bakın. Aa. Dara mı? Üzercede var. Arad. O, ni? şeyde var. Bunu niye sordun? Demek ki üç Bu ayeti ama haftane var üç tane var alakaanı kimse bakmıyor za Türkçe okuyun ama en azından bir alakaya bakım şimdi onların gözleri var görmüyor. ne anna geliyor bakıyorlar ama görmüyorlar kulakları var işşikirlar ama duymuyorlar Bazen arkadaşlar hatırlatır. Namaz hakkında bana gelip bir soru soruyor. Namaz kitabını okudun mu? hocam. Okumamışım. Okudum hocam. Okumamışım. Ya hocam ben biliyorum herhalde 20 kere okudum. 50 kere de okusan okumamışım. Okuma ne anlama geliyor? O meşelenin orada olduğunu hatırlamıyorsan okumak niyedir ki? Ama şöyle gelip desen Hocam falan kitapta şöyle okudum, bunu anlayamadım. Anlatır mısın desin, aha bak bu olur. Bu olabilir. Onun için bak, bakmak var, görmemek var. İşitmek var, duymamak var. Kalp var bir de anlamamak. Gördüğünüz gibi anlamak da kalplandır. Bu ne anlama geliyor? Quran'o kurtan tekrar yolu Başka bu kelimeler neler meshetilmiş? Gerçek şimdi. Eee. Fa'bur ila aza rahmetullah. arda ba'den ölü. Allah'ın rahmeti senden emanet. Kuscu cemal arzıldıktan sonra tekrar nasıl durur? Bak şimdi, bak diyor. Doğru mu? Bak derken ne diyor? Gör diyor. Neyi görmemiş diyor. Koskoca nasıl yeryüzü öldükten sonra kışın sonbaharıdan tekrar baharın ayak bulunduğu. Şimdi görecek, bakacaksın, göreceksin, akletmeye başlıyorsun. Sübhanallah diyorsun. Dei mi? Ve De burada اَلَّذ۪ينَ yedhku, Allah اللّٰهَا قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلٰى جُنُوبِهِمْ يَتَفَكَّرُونَ مَا فِي خَلْقِ السَّمٰوَةِ رَبَّنَا مَا حَلَقْتَهَا ذَا بَعْقِينَ Ayakta oturarak yöngelmiş Allah'a hüküdenler yöre Allah'ın sen bunlara batin hani yaratma. boşuna yaratmadın ecek ka zaman bume kullan eğer bakıp görmüyorsan sen şunu her da daha birçok bu derle ayet değil mesela eeffel zorruna <gülüyor> ilan birlikte kaıl yapar <gülüyor> bakmalar mı de nasıl yaratıldı neyi kaçtırıyor bakma bir diğer dur Yani ayrıyeten bakıp da görmek başka bir kabiliyeti. Her insanda e, görmek şeyi e, bakma şeyi var kabiliyeti. Ama görme geliştirmeye ayırt. Her insanda konuşma var. Onu geliştirme ana baba. Her insanda sevgi var, maya, müzesi var. Ana baba. Bu ne anlamak geliyor şimdi? Düşünün sevgi dediğiniz bir değer her insanda var mı? Hı -hı. Çocuğa devamlı asıl suratla bak. Evde bağır, çağır, kadına bağır, ona bağır, şiddet kullan devamlı. O çocuk nasıl diyor? O sevgi dediğiniz mayar. Katkı vermiyorsun ona. Ha ahlaksız, serkeni sokak çocuğu olur. Yani altı aylık bir çocuğa devamlı zikrettiğiniz gibi tepesine çektiğinde ne başarırız? Fırat'ımızı somuldun. Alt aylık bebek ağlamaya başlar. O çocuk bile yüzünü çektiği ne anlıyor. Ve bunun içindeki bizim gönlümüzde Allah Resulü ilk kezsin bile bir sadakadır. Müslüman'a mütebessim bir tebeyle bakarak. Bu bir sadakadır. Boş bir ilişkinin de konuşma evet sevginin mayası beş derslene eğitilmiş eğitilmişse de bir çocuk onda sevgiden başka bir şey olamazsın. Ondan sonra neyi sevmesini öğretiyorsun? Allah'a ve tek onu seveceksin. Sonra Allah için seveceksin. Bu fıtratı ne yapmadır? Bize düşüyor, anaya babaya. Ha bozma da bana, bozmayı bana baba yapıyorum. Çocuğa baktığında görmesini öğretiyorsun. Bu anlama gelip? Baktığında görmesini sağlama. Konuşma da böyle. <gülüyor> Neden bütün bu değerleri Kur'an'ı, Allah'ı anlatırken iletişimde bu konuşma iletişimini kullanacaksın? Bu kimlikleri şimdi diyelim ki konuşma bir yukarı gittiğimizde sadece örnekleri veriyorum. Yani başlıkları atabilirsiniz diye. Bir... Kadında da erkekte de konuşma var mı? Yok. Evet. Var. Ama Allah tutuyor kadın kimliğinde, kadına bu konuşmada bir sınıf koyuyor. Doğru mu? Evet. Ekağı etmiyor mu? Kim kabul ederse etsin etmesin umurumuzda değil. Ama bunlar şunu diyor Şu kadınların konuşması çok seksi Doğru mu? <gülüyor> bu şerefsizler bunu İslam dendiğinde mi gıcık katıyorlar? İslam dediğinde mi gıcık katıyorlar? falan da kadına karşıdıkta yani fitne olan tamaa düşmemesi için şu işveli cilveli konuşma yasak olur. Ama bu kadının kimliği, kimliğinde bu yok. o zaman kamu kimliğini de tanımalısam erkek ha kadınla erkeğe öyle bir kimlik koturtmuş ki Patbiyetle benzeşmeyi bile yasaklamış, doğru mu? Evet. Erkeğe benzeyen kadına, kadına benzeyen erkeğe lanet etmiş bu. Bu kimlikte bir benzeşme olmaz, isimler olur. Çünkü isimlerdeki müştereklik, müsemmade müştereklik gerektirmeni diyoruz ya, isim aynı olabilir ama müsemmâ başka. Benzeşme, müsemmade benzeşme, katiyetle. Kazım da yiyoruz. Erkek Kadının yürüyüşü nedir? Fitne olabilir. Erkek kırıklarak yürürse bu farklı Bunu yürümeyi yasaklamamış, kadına denzel bir tüptü yürümeyi. Bu da nasıldı? İslam hukukunda istilat dediğimiz şey yasakmadan istilatlanmadınız mı? Kız erkeğin barajaca Yaşamaları, aynı yerde oturup kalkmaları bilir. Neden dersiniz? Bunun karşı cinsi toplumdan soyuklama anlamı taşımaz. Bunu bunlar anlamaz. O kadar hassas değiller. Şimdi. Hassas değiller. Eğer bir insanla kötü çıkırken bir arada bırakan, sevki ilahi dediğimiz duygularla kötü ölmesini bilir. Amma sevki ilahi olarak insanda konuşma var ama konuşmayı de gelemede öğretmeni. O da hayvan gibi ürnağa başla. <gülüyor> Başka bir şey olmaz. <gülüyor> Hatta Araf'taki işte onların kalpleri, gözleri var, görme, dille kulakları var, işitme, kalpleri var, düşünme derler. Onlar, onlar ne gibi der? Kelam. Ha. Ben adam. Hayvan diyor hemen geri tutur. aksını daha da kötü. Või. <gülüyor> Da Çünkü hay, hayvanda sevki ilahi var. O onun için yaratılmıştır. Ama bir sadece kulluk için. Bunun dışına çıktı mı hayvan dolanıyorsun. Hayvandan daha aşağı olursun. O zaman kimlikleri bu şekilde tanımamız gerekiyor. Tanıtmamız gerekiyor. Hepsinin üzerinde teker teker dura dura gelme gerekiyor. Bunu yakaladığımızda mesela Ee, çocuk terbiyesine girdiğiniz yerde bence bir kısmını dinledim size. Ee, bir çocuğun anasını, babasını seçmek yoktur dedik değil mi? Evet. Ama bir kadının erkeği